Hepimiz iyi olanın, güzel olanın peşindeyiz. Hiçbirimiz kötülükle anılmak istemez, kötüye talip olmayız. Doğru adımlar atmayı sever, doğruluğuna inanmadığımız yolda yürümeyi reddederiz. Keza yanlış yapmaktan çekinir ve yanlış yolda olanları kınamadan duramaz, hatta acımasızca eleştiririz. Peki nedir doğru, nedir yanlış? İyi ve kötü nedir? Eylemlerimize yön veren bu kavramları belirleyen ölçüt nedir? Bunlar tüm zamanlarda herkes için geçerli, evrensel kaideler midir, yoksa tüm bu ahlaki nitelemeler zamana, mekana ya da kişiye göre değişir mi? Her daim gündemini koruyan bu sorular etrafında etik ve çağdaş etik sorunlar üzerinde duracağız bu akşam. Konuğumuz Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Doktor Öğretim üyesi Feyza Ceyhan Coştu. Düşüncenin özü başlıyor. Teyze Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Elif Hanım. Bugün sizinle çok güncel bir konuyu ele alacağız. Evet. Etik ve çağdaş etik sorunlar üzerinde <gülüyor> duracağız inşallah. Evet, evet. Etik kavramı aslında yabancı dilden bize gelmiş olmasına rağmen hmm. gündelik dilde çok fazla kullandığımız dilimize evet. artık iyice yerleşen bir kavram oldu. Hmm. Ama daha çok biz etik kavramını ahlakla özdeş şekilde kullanıyoruz günlük kullanımda. Hmm. Bunu etik bulmuyorum, bunu hiç ahlaki bulmuyorum evet. anlamında. Hmm. Ahlaki olanı nitelemek adına kullanıyoruz. Hmm. Ama felsefe alanında bunların arasında aslında bir ayrım Fark var. var. Evet. Kavramsal olarak bir ayrıcılıkları hmm. var. Buradan başlayalım isterseniz. Tamam. Ahlak hmm. ve etik kavramları. Bir tanıyalım. Evet şimdi dediğiniz gibi aslında etik kavramı ve ahlak kavramı birbiri yerine çok kullanılır fakat felsefi bir disiplin olması anlamında etik alanının bambaşka bir şeye işaret ettiğini ahlak kavramının ise bambaşka bir şeye işaret ettiğini söyleyebiliriz. Yüzyıllardır tartıştığımız aslında meseleler yani felsefe dünyası içerisinde, felsefe tarihi içerisinde ilk düşünümsel faaliyetlerle karşılaştığımız zamandan beri bizler ahlaki olan ve olmayan üzerine filozofların tartıştığını görüyoruz. Burada iki yön karşımıza çıkıyor. Bir günlük hayatımızın içerisinde ahlaki olan ve olmayanın tartışılması ki bunu biz ahlak kavramıyla karşılandığını görüyoruz. Bir de bu kavramlar üzerinde üste çıkan bazı değer ifadelerinin ne anlama geldiğini konuşan bir alan var ki bu da etik olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla felsefede etik alanı bu ahlaklı olma, ahlaki olan, ahlaki olan ve olmayan orası, olan arasındaki ayrıma dayalı olarak bir düşünümsel faaliyeti ifade eder ki ahlak felsefesi diye de felsefesi. ifade edilebilir bu. Dolayısıyla ahlak başka bir şeydir, ahlak felsefesi başka bir şeydir daha düşünümseldir, daha bilgi alanını ifade eder, e, ahlaka baktığımızda ise daha çok normları ve olgusal olanı ifade eder. O yüzden ahlak ve etik kavramı arasındaki aslında temel farklılığı birisinin olgusal olana işaret ettiğini söylerken diğerinin daha bilgisel olanı içerdiğini söylemek olarak ayırabiliriz biz bunu. Burada neyi kast ediyoruz olgusal olan derken? Şimdi biz günlük hayatımız içerisinde bazı şeylerin iyi olduğunu, bazı şeylerin kötü olduğunu, bazı şeylerin doğru olduğunu, bazı şeylerin yanlış olduğunun ayrımına gidiyoruz. Yani bu ayrımlar bizim daha çok insanlar arası ilişkilerden doğan, toplumların getirdiği o birikimden doğan, kültürden doğan ayrımları ifade eder. Yani bazı toplumlar işte bazı şeylere iyi, bazı şeylere kötü, bazılarına doğru bazılarını yanlış, bazılarını ölçülü bazılarını ölçüsüz olarak ifade eder. Dolayısıyla bu çok e, olgusal olan ayrım, bu olgusal e, gözükme e, toplum içerisinde çok yazılı olmadan, kulaktan kulağa, e, belki de hiç konuşmadan karşımıza çıkan ayrımlardır. Ve Ortak toplumun bir gelen. evet kendi içerisinde toplumun yaşarken oluşturduğu aslında ayrımlardır ve bunların yazılı olmasına gerek yoktur çünkü yazılı olduğunda bu kurallar aslında hukuk olarak karşımıza çıkıyor. Yani yalan söylemek kötüdür ya da işte hırsızlık yapmak kötüdür dediğimizde. Hırsızlık yapmanın cezai olan boyutu vardır ki bunu hukukla karşılaştırabiliriz. Ama hırsızlık yapmanın kötü olduğunu toplum içerisinde insanlar zaten e, ortak bir kararmış gibi bir uylaşma, uzlaşma neticesinde zaten kabul ederler. Dolayısıyla burada olgusal olması aslında görünür olmasına işaret eder. E, i̇yinin kötünün görünür olmasına. Fakat felsefe devreye girdiği zaman ya da düşünümsel faaliyet dediğimiz zaman ya da bilgi alanı dediğimiz zaman Bunlar üzerine değer verilen kavramların ya da ahlaklılıkla ilgili değer ifade eden kavramların üzerine ekstra bir düşünme faaliyeti olarak karşımıza çıkacaktır. Yani iyi nedir üzerine düşünüyorsam ben eğer, doğru olanın ölçüsü nedir üzerine düşünüyorsam ben eğer orada etiksel, etiksel bir faaliyet. geçmiş oluyorsunuz. Evet etik sahasına geçmiş oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir ayrım var. Günlük kullanımdaki o kullanımı da belki, yani senin bu yaptığın hiç etik değil. Dediğimde aslında doğru bir kullanım değil o. Senin bu yaptığın ahlaki olarak doğru değil ifadesi daha doğru olarak karşılar. Bu anlamda böyle bir fark olduğunu söyleyebilirim etik ve ahlak arasında. Hocam etik alanı o zaman hı hı. bir sorgulama alanı aynı evet. zamanda. Evet. Ahlaki davranışların özünü ve temelini araştıran, sorgulayan hı hı. insan davranışlarının problemleri üzerinde duran bir alan. Düşünen bir alan. Düşünen evet. bir alan. Hı hı. E, bu çerçeveden bakacak olursak etik sahasının etik alanının üzerinde durduğu temel sorunlar hı hı. üzerinde duralım. Hı hı. İşte burada artık felsefeye giriyor zaten mesele. Evet. E, günlük hayattaki olgusallıktan çıkıp e, bunlar üzerine buradaki değerler üzerine düşünme etik sahasını evet. ifade edecek. Tartışılan temel sorunlar. evet e, Temel sorun aslında iyinin anlamı ne olduğu üzerine başlayan bir e, sorgulama cephesi var. Yani iyi olmak ne anlama gelir? Ee, şimdi e, iyi olmanın ne olduğunu hepimiz biliyoruz gibi e, düşünebiliriz ama e, iyi olanı tanımlarken aslında e, birden fazla tanımlama yapabiliyoruz. Yani kendi e, kültürümüzle ilgili, kendi toplumsal yaşayışımızla ilgili, e, kendi inançlarımızla ilgili iyiyi tanımladığımızı görüyoruz. Dolayısıyla mesela iyi tanımlarken iyi işte sevindiren bir şeydir. İyi doğru olan bir şeydir. Mutlu eden bir Mutlu eden bir şeydir. Mutlu olan şeyler iyidir. Mesela mutlu eden şeyler iyidir gibi. Ya da Tanrı'nın onayladığı şeyler iyidir gibi. E, i̇yinin tanımının aslında farklı farklı cephelerden yapıldığını görüyoruz. Yani bir onaylanma, bir doğrulanma, bir güzellik, mutluluk anlamında. Kabul görme. Kabul görme. İşte e, Tanrı'ya uygun olanın mesela iyi olduğu, işte dini etik de karşımıza çıkıyor mesela. Dolayısıyla burada iyiyi tanımlarken bile aslında hangi cephelerden tanımladığımız ve neye göre iyi neye göre aslında belirlediğimiz ve bunlar üzerine düşünen bir alandan bahsediyoruz. E, bu en genel sorudur, iyi üzerine düşünme ve iyinin e, ne anlama geldiği meselesi. Fakat bunun dışında tabii ki ahlaki yargılarımızın kaynağının ne olduğu etik problem içerisinde sorulan sorulardan birisidir yine. Ahlakın nesnel mi yoksa evrensel bir karaktere mi sahip olduğu yine tartışılan alanlardan birisidir. Çünkü baktığımızda ahlak çok yereldir, toplumsaldır, kültüreldir, insan deneyimleriyle ilgilidir, tecrübeleriyle ilgilidir ama etik biraz daha evrensel kanunları ifade eder. Bunlar ya da işte en aslında günümüzde belki de çokça sorulan sorulardan biri neden ahlaklı olmalıyım sorusu. Yine etik alanının sorduğu sorulardandır. E, felsefe tarihine baktığımda da aslında e, bütün bu sorular çerçevesinde e, ahlaki olanın ne olduğu, kaynağının ne olduğu, ahlaki olanı belirleyenin ne olduğu gibi e, sorular etik alan içerisinde tartışılan konular olarak e, karşımıza çıkıyor. E, burada e, dediğim gibi en temel problem aslında değerlerin nasıl tanımlandığı problemidir. Çünkü biz doğruluk dediğimizde neyi anlıyoruz ya da işte ölçülü olmak dediğimizde neyi anlıyoruz ya da sorumluluk kavramıyla neyi ifade ediyoruz? Özgürlük kavramı neyi ifade ediyor? Bunlar farkındaysanız toplum içerisinde yaşadığımız insan ilişkilerinden ortaya çıkan, insan ilişkilerinin aslında karşımıza çıktığı kavramlar olarak etikte de çıkan sorular ve cevaplanması gereken sorular. Burada son yüzyıllarda biraz daha ödev, sorumluluk, yükümlülük, niyet nedir, sonuçlar nedir gibi kavramların da biraz daha çok tartışıldığını söyleyebiliriz etik alan içerisinde. Hocam dediğiniz gibi toplumsal yaşamda bu tür şeylerle biz çok karşılaşıyoruz. Hı hı. Hem etik hem ahlak e, çerçevesinden bakacak olursak e, bir insanın diğer insanlarla veya diğer varlıklarla evet. ilişkisinde hı hı. ortaya çıkan sorunlar, sorunlar evet. üzerine kafa yoruyoruz. Ee, burada belki de hemen şunu söylemek lazım ahlak Tekil bireyin problemi değildir aslında yani tabii ki problemidir ama iki insan ne zaman karşı karşıya gelirse, iki insan ne zaman birbirinin hayatına dokunmaya başlarsa ahlaklılık orada başlıyor. Evet. Yoksa ben kendi başıma ben çok ahlaklı biriyim, ahlaki olan eylemlere çok dönük biriyim dememin hiçbir anlamı yok. Evet. Biz şu anda işte bu masa başında bir ahlaklılıkla, bir ahlaki sorumlulukla bulunuyoruz. Dolayısıyla birbirimize karşı sorumluluğumuz bizim topluluğu oluşturan parça olarak hemen gündemimize geliyor. Ama tek başımıza ahlaki olanın e, çok da e, toplumda konuşulması e, mümkün anlamlı değil, olur. anlamlı değil en evet. azından. Evet. evet toplum içerisinde hocam bahsediyoruz etik ve Hı -hı. ahlak alanından e, ama bir arada yaşadığımız için e, farklı sorunlarla da karşılaşıyoruz. Biraz önce de ifade ettiğiniz gibi Hı -hı. E, aslında etiğin temel sorunlarından birisi bu ahlak yasalarının e, genel geçer olup olmadığı. Evet. E, evet. çok Hı -hı felsefe tarihinde de çok uzun çok tartışı zamanlar tartışılmış evet. bir konu. Hı hı. Ee, bazı filozoflar etik objektivizmi savunurken evet. bazıları subjektif. E, salt subjektif evet. e, bakış evet. açısıyla Aha. bakıyorlar. Evet. Ee, bu yüzden bu ayrım bizim için çok önemli çünkü hı hı. sorumluluk alanlarımızı da belirliyor. Hı hı. Yaptığımız hı hı. davranışların sonuçlarına e, nasıl karşılaşacağımız konusunda bizim için çok önemli Hı -hı. E, o yüzden e, bu konuya bir temas daha Hı -hı. ayrıntılı temas Hı -hı. edelim isterseniz evet. ahlak yasaları e, diyebileceğimiz evrensel yasalar var mı Hı -hı. E, evrensel bir ahlak yasasından bahsedebiliyor muyuz ya yoksa kişiden mi? kişiye Hı -hı. zamana mekana Hı -hı. göre değişen e, Hı -hı. algılar çok göreceli bir ahlak anlayışından Hı -hı. mı bahsedebiliriz ancak evet. e, bu konuya biraz açalım Hı -hı. E, bu konuya girmeden o başta da ifade ettiğim şeyi söylemeliyim belki de ahlaklı ahlak kavramı daha yereldir buradan başlamak lazım. Fakat etik daha evrensel bir alana işaret eder. Öncelikle bunu ifade edeyim yine. Burada ahlakın öznel bir mesele olup olmadığı, Büyük başlık belki de budur. Ahlak öznel ya da özel bir mesele midir? Ee, ya da e, ahlaka ilişkin, e, ahlaki eylemlerimize ilişkin evrensel olanı ortaya çıkartabilir miyiz? Ee, şimdi e, baktığımızda e, evrenselleştirme veya genelleştirme veya herkesi kapsayacak e, ortak ilkeler bulma... E, Etik içerisinde de genel bir uylaşımla ve uzlaşımla mümkün gözükmekte. Yani ben yalan söylemek kötüdür dediğimde az çok, az çok bir farklılık. uylaşımın zaten uzlaşımın olduğunu ben görüyorum. Ee, ya da işte adam öldürmek kötüdür dediğimde. Ee, fakat bu evrenselleştirme ve evrensellik hali ne zaman? Değişir. Ne zaman bu evrensellikten çıkılır? Asıl burada problem var. Çünkü bir toplum içerisine baktığımızda bizim geleneklerimiz, bizim kültürümüz, bizim içinde yaşadığımız toplumun temel dinamikleri bazı şeyleri özelleştiriyor. Burada olaylar bazında biraz değerlendirmenin günümüzde de yapıldığını görüyoruz. Mesela yalan söylemek kötüdür, evet. Burada genel e, kimsenin reddetmeyeceği bir uzlaşım var. Fakat işte bir arkadaşımız e, atıyorum e, ölüm döşeğinde ve yatıyor. E, öleceği belli. Biz ona gittiğimizde nasıl davranırız? E, öleceksin demeyiz. Çok iyisin, çok iyi gözüküyorsun, sağlıklı gözüküyorsun şeklinde anlık kararlar, anlık durumlar biraz daha belirleyici olup daha bu meseleyi ee, o durum içerisinde değerlendirdiğimiz bir durum ahlakını ortaya çıkartır. Zaten e, evrensellik iddiasında olmak ile e, durum ahlakı ve duygu ahlakı dediğimiz yeni e, 18. yüzyıldan sonra konuşulan ahlak teorilerinde biraz daha öznellik boyutu ön plana e, çıktı ve felsefe tarihi içerisinde de bu öznellik boyutuyla ilgili ahlakın tartışıldığını görüyoruz. Çünkü her durum farklı aslında. Ee, yalan söylemenin kötü olduğu evrensel bir gerçek ama e, belli durumlarda e, biz o e, beyaz yalan dediğimiz, yalanlara müracaat ettiğimizde ahlaki olmayan bir eylem mi yapıyoruz? Aslında öyle değil. Dolayısıyla ya da mesela adam öldürmek kötü ama bir savaş hali söz konusu olduğunda tabii ki yine adam öldürmek kötü, başkasının hakkını ihlal etmek kötü. Fakat savaş durumu kendi içerisinde yani o durum kendi içerisinde yeni bir ahlaki olanı bir Müdafaa söz konusu. Tabii açığa çıkartabiliyor. İşte burada son yüzyıllarda özellikle durumlara göre değişen Evrenselleştirmekten değil, ama ahlakın öznel olmasından hareketli yeni bir ahlak tartışmasının olduğunu görüyoruz. Değerler hiyerarşisi de etkiliyor bu durumda. Yani evet, bir aynısı. değer daha ön plana Tabii. çıktığı zaman hı hı. diğer değeri biraz daha ihmal etme evet, e oluyor. Mümkün bir olabilir. de şöyle bir durum var mesela e, yani dünya tarihine baktığımızda da e, kölelik e, işte 18. yüzyıla kadar 17. yüzyıla kadar e, kimsenin itiraz etmediği bir e, aslında olgu. Fakat e, biz şu anda köleliği e, mümkün değil ahlaki olarak kabul etmemiz. Dolayısıyla baktığımızda e, kölelik yanlıştır ifadesi toplumda e, zamandan zamana, Değişiklik göstermiştir bu yargı, bu ahlaki yargı ee, ya da aynı toplum içerisinde de e, işte Türkiye içerisine baktığımızda da mesela işte Doğu toplumunun kendi iç dinamiklerinin oluşturduğu bir ahlaki alan ve işte Batı'ya doğru gittiğimizde başka bir ahlaki alan oluşabiliyor. Yani daha işte kurallar ve e, saygı, büyüklerle iletişim doğuda biraz daha e, o, o tarzda kuralları belirlerken aslında e, batıya doğru gittiğimizde, Türkiye'nin batısına doğru gittiğimizde biraz daha e, bu konuda gevşeme söz konusu olabiliyor. Yani ahlak tanımları da değişiyor, iyi tanımları da değişiyor. Hmm. Aslında temel değerler açısından bir evrensellik söz konusu ama evet. uygulamalar açısından bu uygulamanın hangi değerin Yerel. altına geçeceği kültürden kültüre kültürden biraz daha kültüre değişiyor. Çağdan çağa değişiyor. Dolayısıyla bir Avrupa toplumunun yapısıyla, ahlaki örtüsüyle, örülü yapısıyla işte bir doğu toplumunun yapısını karşılaştırmak da çok doğru değil. Burada belki de çok böyle çarpıcı bir örnek olması hasebiyle söyleyebilirim mesela Hindistan'da bir gelenekten bahsedilir sati geleneği diye. Bu geleneğin mesela bizim tarafımızdan kabul edilir hiçbir tarafı yoktur. Yani bu gelenekte kocası ölen kadın kendisi kocası öldüğü için kendisi gönüllü olarak bunu geleneklere uygun olduğu düşüncesiyle ya da dini emrediyor diye kendisi de ölüme gider. Yani kocasıyla birlikte yakılır. Şimdi bu o geleneğin doğru kabul ettiği bir ahlaki yargısı aslında. Şimdi ben o topluma ait bir birey değilim. X toplumunda yaşanan bu olay, ben Y toplumundayım ve ben Y toplumundan X toplumuna baktığımda bunları bu olayı nasıl değerlendirmeliyim? Ahlaksız bir tutum olarak Tutum olarak mı değerlendireceğim? Dolayısıyla burada bütün bu ahlakın toplumdan topluma, kültürden kültüre değişmesi meselesinde çözülmesi gereken ya da sanırım yapılması gereken şey yargılayıcı olmamakla ilgili. Yani her toplumun kendi iç dinamikleri, kendi kültürü aslında onu belirliyor, o toplumu belirliyor ve orada gelenekler, din, kültür buna bu tip eylemlere yol açıyor. Dolayısıyla ben yargılayıcı olmadan nasıl yaklaşmalıyım? Yani ahlaka belki de konuşurken en özelde konuşulması gereken şey bu baskıcı olmamak ve yargılayıcı olmamak. Anlamak. Anlamak, evet. Ee, özünde anlamak. Ee, dolayısıyla e, şimdi böyle bir şey çok kötü. İşte Hindistan'da böyle bir gelenek çok kötü olarak e, ben buradan bakıyorum. E, ben böyle bir yargıda bulunuyorum. E, Nitekim İngilizler mesela e, böyle bir gelenek olamaz diye orayı e, işgal ediyorlar. Bu geleneği kaldırmak üzere. Şimdi düşündüğümüzde e, bu geleneğin yanlış olması bir tarafa ama İngilizlerin tutumu nasıl algılanacak o zaman? Yani Başka bir toplumun başka müdahalesi. Bir toplumu müdahalesi. Şimdi burada da ahlaki olmayan bir şey var. O yüzden bu tip evrensellik meselelerinde veya ahlakın öznel olup olmadığının ya da ahlakın nasıl anlaşılması gerektiği bir toplumda daha çok yargılayıcı olmamakla ve baskıcı olmamakla belki çözülebilir. O zaman daha anlama üzerine, anlamak üzerine bir tavır gelişebilir. Ee, ve zamanla da aslında e, kurallar kendi iç dinamikleriyle kendi yerine oturuyor aslında evet. toplum içerisinde hocam ahlak konusu bütün çağlarda çok önemli hı hı. görülmüş bir konu. İlk çağdan beri baktığımız zaman filozofların dediğiniz gibi bütün öğretilerin içerisinde bir bölümünü mutlaka ahlak konusuna ayırmış evet. durumdalar. Onların tabi ideal devleti bulma, işte iyi hı hı. vatandaş yetiştirme hı hı. doğru mükemmele ulaşma çabalarının da etkisi var. Hı hı. Ahlak konusunda çok şeyi tartışmışlar. Evet. Bu dönemlere biraz yoğunlaşacak olursak hı hı. ahlak kuramcıları, hı hı. ön plana çıkan ahlak kuramcıları ve onların kuram Onları hakkında biraz konuşabilir miyiz? Evet, şimdi felsefe tarihinde tabii ki ilk çağdan itibaren biz ele aldığımızda dediğiniz gibi ilk özellikle bu antik dönemde, antik Yunan döneminde biraz daha siyaset ve etik alanının yani iki pratik alanının aslında birbiri içine geçtiğini görüyoruz. Dolayısıyla Platon da ondan öncesi hocası Sokrates'te ve öğrencisi Aristo'da siyaset ve etik alanıyla birlikte İyi bir yurttaş nasıl olmalı probleminin çokça tartışıldığını görüyoruz. Fakat Sokrat öncesi döneme baktığımızda da bir etik tartışma söz konusu. Bu etik tartışmanın temelinde de aslında insanın mutluluğuyla ilgili bir arayış var karmaşık toplumlar yani şöyle baktığımızda aslında o döneme de baktığımızda sürekli bir çeşitli savaş durumları, karmaşık durumlarının Etkileşimler yaşandığı. Etkileşimler var kültürel evet. arası. Özellikle Persler'in mesela saldırıları sonucunda böyle bir Antik Yunan'ın sarsılması söz konusu oluyor. Dolayısıyla Sokrat öncesi dönemde mesela ilk Demokritos'la başlayan bir mutluluk arayışı var. Ya da iç dinginliğe nasıl ulaşırım? İnsan neleri yaparsa mutlu olur tarzında bir etik çalışmanın olduğunu görüyoruz. Burada Demokritos'la başlayan süreç daha sonra Sokrat, Platon ve Aristo ile birlikte mutluluk üzerine ve erdem üzerine ahlaki tartışmaların çokça yapıldığını görüyoruz. Özellikle sistematik felsefeyi Platon'la düşünürsek eğer... Platon'da ciddi bir etik çalışma ve Aristo'da da ciddi bir etik çalışma olduğunu görüyoruz. Kitapları da günümüze kadar ulaştı zaten. Burada temel mesele dediğim gibi insan o iç dinginliği nasıl yakalar? Aslında huzur dediğimiz şeyin sağlanması adına insan nasıl davranmalı? Burada temel soru da odur zaten. İnsan nasıl davranmalı mutlu olmak için? Bunu insanın nasıl davranması gerektiği insanın doğasıyla ilgili de bir aslında bir çalışmadır. Yani insanın doğası neye uygun? Burada Sokrat'tan itibaren insanın doğasının neye uygun olduğu ve insanın doğasının uygun olan şeye dönük eylemlerde bulunduğu zaman nasıl mutluluğu yakalayacağı üzerine konuşuyorlar. Burada insanın doğasına uygun olmanın aslında karşılığını erdem kavramıyla da açıkladıklarını görüyoruz. Çünkü erdem çok genel bir kavramdır ve bu genel kavramın içerisinde bütün ahlaki değerlerin barındığını görüyoruz. Dolayısıyla erdemli olmak... Erdemli davranmak bir bütün olarak bu filozoflarca da ifade ettiği kadarıyla bir bilgiyi işaret eder. Yani ahlaki olanın bilgisine sahip olan insanı ifade eder aslında. Ahlaki olanın bilgisine sahip olma, işte adil olmayı bilme, ölçülü olmayı bilme ya da işte doğru davranmayı bilme gibi. Dolayısıyla erdem eşittir bilgi anlamında bir yaklaşımın olduğunu Sokrat'tan itibaren bu sorunun çokça sorulduğunu görüyoruz. Ve bilgi erdem eşittir mutluluk. O zaman baktığımızda hep bir eylemlerin sonucunda genel bir mutluluğa ulaşma halinin ideal olarak kabul edildiğini, dolayısıyla en yüksek iyinin aslında bu mutluluğa ulaşmakla mümkün olduğunu ifade edecekler. Ee, o zaman biz nasıl davranacağız? Eylemlerimizin sonucunda mutluluğu hedefleyerek davranacağız. Bunun yolu nedir? Erdemli olmaktır. Erdem nasıl e, mümkün olacak? Bilgi sahibi olmakla mümkün olacak. Bu kavramların hepsi aslında iç içe geçiyor ve bunları tartışıyorlar. Ee, mutluluk... E, bir ideal e, fakat e, daha sonra baktığımızda yani Sokratesçi okullara da baktığımızda hazcılık kavramının da ön plana çıktığını görüyoruz felsefe tarihinde. E, davranışın sonunda aldığımız haz, acıdan kaçma e, bunlar yine ahlaki olanı belirleyen ve bunun üzerine düşünülmesi e, düşünüldüğünü gördüğümüz e, teorileri oluşturan hedonizm Aslında gibi bir şey. Aslında insanın teorisi. yaşama amacına ver, yükledikleri anlamla değişiyor burada evet. herhalde. Ve hep sonuç Çocuğum. olarak bakıyorlar. Yani biz bunlara sonuççu ahlak teorileri deriz zaten. Eylemin sonucunda aldığım haz, eylemin sonucunda aldığım mutluluk. Fakat şey e, bu burada tabii bir ölçüllülük vardır. Yani haz mutlak anlamda bir e, sadece insanın keyifli olması anlamında bir e, şeye işaret etmez. E, bunlarda e, tabii ki belirleyici olan kaliteli mutluluk, e, kaliteli haz, gelip geçici olmayan haz. Çünkü gelip geçici hazların bir değeri yoktur. Kalıcı hazla ulaşmak lazım. Bunun için de e, huzuru, iç dinginliği yakalamak, e, mesela Epicurus'un falan özellikle bahsettiği o Stoa döneminde bahsettiği e, özellikle mesela diyor ki fazla insanları uzaklaştırın çevrenizden diyor. Eğer iç dinginliği yakalamak istiyorsanız çok insanla muhatap olmayın diyor. Dolayısıyla burada kendilerine göre ölçütler belirliyorlar yani o huzuru yakalamak için mesela devlet işlerinden uzak durun diyor siyasetten uzak durun diyor iç huzuru yakalamak için dolayısıyla böyle bir hazla nasıl ulaşabilirim? E dair bir konuşma var. E, faydacılar var mesela. 18. yüzyıl ama e, mutluluk ve hazdan e, beslenen bir faydacılık ekolu var, teorisi var. E, Mil ve Bentham ekseninde gelişen. E, burada da eylemin değerini faydayla karşılayan bir teoridir. Eylemlerimiz... Faydalı olan ahlaki. Ahlakidir gibi. Ama dediğim gibi burada da her faydayı şey almamak lazım. Yani her faydalı olan benim faydama olan şeklinde değil. Kalıcı bir en fayda yüksek, sağlayan. En yüksek insanın en yüksek faydasını aslında yani toplumsal bir alana da işaret ediyor bu. Sadece benim faydam esas değil. Ne kadar çok insanın faydasına olursa o kadar ahlakiliği e, oluşturabilir anlamında e, bir faydacı ekoldan e, teoriden bahsedebiliriz. E, yine Aristo'da Erdem dedik. E, Kant var mesela. Kant ahlak çok deyince Kant'a bahsetmeden Aynen. olmaz. E, Kant da tabi e, bu sonuççu ahlak teorilerinden farklı bir yaklaşım söz konusudur. Çünkü... Kant'a göre eylemlerimizin sonucunda e, elde ettiğimiz şeyin çok kıymeti yoktur. Hmm. Çünkü eylemin nasıl yapıldığının aslında kıymeti vardır. Ee, Sadece mutlu olmak için yapılan değil. bir eylem ahlaki olamaz. Olamaz. E, çünkü e, bir idealleştirme yapar Kant kendi felsefesinde. bir e, Bu idealleştirme ile birlikte aslında bir yasa e, benzeri bir ahlaki yapar. E, e, olanı e, evrenselleştirme düşüncesi vardır. Dolayısıyla o biraz önce Merkezde de bahsettiğimiz... Merkezde ahlak var yani daha çok. evet e, Eylemlerin sonuçları değil, evet. e, o davranışın ahlaklı olması Hı -hı. daha ön plana çıkıyor Daha ön planda. Yani. Burada da niyet kavramını aslında çok Hı -hı. kullanır. Hı -hı. E, çünkü eylem yaparken, eylemi e, oluştururken kişinin Hangi niyetle bu eylemi gerçekleştirdiği çok önemlidir. Dolayısıyla burada Kant'ın çıkış noktası sonunda elde ettiğimiz fayda, mutluluk, haz değil, niyetimizin nasıl olduğu. Ki İslam düşünürleri arasında da çokça sevilir aslında. Çünkü bizde de ameller niyetlere göredir. Bizde çok yakın ifadeleri evet, var. Ameller niyetlere göredir bizde de. Yani hadis ona işaret ediyor ve benzeri bir şey söylüyor aslında Kant. Burada tabii Kant'ın amacı bir tanrısal olanı ortaya çıkarmak vesaire değil yani Tanrı'dan hareketle yola çıkmaz fakat ahlakın her birey için bir ödev duygusuyla yapılmış yasalar bütününü işaret etmesi gerektiğini ve bu anlamda herkes için olması gerektiği, evrensel bir karakterinin olması gerektiğini işaret eder faydacılar, hazcılar mutluluk ahlakı daha öznelken Kant'ın ahlakı daha evrensel karakterdedir bu yüzden. Evet. Böyle bir farklı dönemeç ve 18. yüzyıl aydınlanma döneminin aslında en çok konuşulan konuları etik kuramları, Kant'ın etik etiğe bakışı olacak tabii evet, ki. Biraz daha farklılaştırıyor. Evet. Hocam o zaman buradan din alanına geçelim. Hı hı. Dinlerin de çünkü sadece kutsal olanla ilişkisini belirlemiyor dinlerin indirdiği hı hı. kurallar. Evet. Aynı zamanda onun toplumla insanlar arası ilişkilerini de düzenliyor, çevreyle ilişkisini hı hı. düzenliyor. Yaratılmışlarla ilişkisini düzenleyen bir alan din alanı hı hı. ve din alanında da ahlaki öğretilere çok fazla yer verildiğini görüyoruz. Evet. Özelde İslam dininde Hı -hı. genelde de bütün dinlerde ahlaki öğretilerin Hı -hı. ön plana çıktığını biz görüyoruz. Hı -hı. E, filozofların daha çok iyinin ne olduğunu tartıştığını Hı -hı. söylerler. Peygamberler aynı zamanda bu tartışma alanını biraz daha somutlaştırarak bu model, e, ö, modelleştirme yoluna gittiklerini ve bunu hı. somut olarak da gösterdiklerini, hayatlarına yansıttıklarını ifade evet. ederler. E, bu konuda din ve ahlakın ayrışmaz bir yönü var. Hı hı. Din ve ahlak alanına geçelim isterseniz. Hı hı. Bu ikisinin ilişkisini nasıl Değerlendirelim. Evet, e, bu da felsefe tarihinde etik alanı içerisinde çokça tartışılır. E, çünkü baktığımız zaman da e, sizin de dediğiniz gibi dinde, ahlak da e, aslında aynı e, prensiple yola çıkıyorlar. Dolayısıyla kesişme noktaları çok fazla. Yani iyi bir yaşamı nasıl kurgularım, ahlaki olanı nasıl kurgularım? Hem dinin problemidir hem de ahlakın problemidir. Burada e, dinin... E, böyle bir dizaynla birlikte ortaya çıkması tabi bir paket programı sunmasıyla da ilgilidir. E, dinde e, bu paket program bir e, nihai gerçeklik tarafından aslında oluşturulmuştur. Yani Tanrı'dır onun kaynağı. Dolayısıyla iyi olanı belirleyen, kötü olanı belirleyen dinde Tanrı'dır. Ahlak alanında ise e, belki de ayrıştıklarını söylediğimiz yer burasıdır. Böyle bir nihai gerçeklik yoktur. Evet ahlaki olanı Tanrı da belirler fakat ahlaki olan aynı zamanda akıl tarafından da belirlenebilir. Ya da işte ortak duyguyla da insanların ortak etkileşimi, ortak empati duygusuyla da belirlenebilir. Dolayısıyla burada din ve ahlak iyi bir yaşam sunma anlamında birbirleriyle kesişirler. Fakat ayrıştıkları noktada din daha öğüt vericidir e, baktığımızda. Daha akidelere uygun yaşamayla ilgilidir ve yaptırımları vardır. E, fakat ahlak alanında e, böyle bir e, yaptırım söz konusu değil. Yani sadece dışlanmayla belki de karşılaşıyorsunuz. E, temel soru ise yani en din çok tartışılan… Yaptırımlar da var. Evet yani o zaten. <gülüyor> evet, Din alanındaki aslında uhrevi yaptırım yani işte ölümden sonraki hayata inanmak yani bunun bir karşılığı vardır. Ya da işte belirli eylemlerin karşılığı vardır. Tabii ki ahlakın da yaptırımı var yani tamamen yaptırımsız bir alandan bahsetmiyoruz ama dinin yaptırımı gibi değil tabii ki. Burada şu problem özellikle çok tartışılır. Yani ahlak özel bir alan mıdır, alan mıdır, otonom, özerk bir alan mıdır? Bu da şu problemi aslında ortaya çıkartıyor. Ahlak dine mi dayanır? Ki filozoflara baktığımızda kimi filozofların ahlakı dine dayandırdıklarını görüyoruz. Kimi filozoflar ise hayır der. Ahlak dine dayanan bir alan değildir, otonom bir alandır, özerk bir alandır diye ifade edilir. Dinlere ee, mensup insanlar da aslında dini ahlak e, ahlakın din, dine dayandığını kabul etmiş oluyorlar hı. bir e, çerçevede. Hı hı. Peygamber Efendimiz'e çünkü yöneltilen sorularda evet. da biz iyi nedir kötü nedir hı hı. diye e, bu felsefede temel tartışılan hı hı. konuların kendisine yöneltildiğini ve hı -hı. onun cevaplarına göre yönlendirmelerine göre davranıldığını görüyoruz. Aslında güzel ahlakı tamamlamak için de gönderildiğini Evet zaten söylüyor. kendi Abi, misyonu evet, da bu e, böyle şekilde. Böyle bir misyon da var. Evet ama ee, özel olarak da mesela Peygamber Efendimiz'e gelerek e, iyi nedir, kötü nedir, iyi ve kötünün ne olduğunu nasıl evet. ayırt ederim hı -hı. diye hı -hı. sorular yöneltiyorlar hı -hı. Peygamber Efendimiz'e. Evet bu da zaten dinin topyekün bir ahlak paketiyle geldiğini e, bu sadece İslamiyet için de geçerli değil. Hristiyanlıkta da Yahudi ya da Budist öğretilerde de böyle bir ahlaki paket vardır. Yani iyi olanın ve kötü olanın ayrımına dayanan. Burada bunun karşısında yer alan filozofların ahlakın daha özerk bir alan olduğu ve bireysel seçimlerle aslında toplum içerisinde karşımıza çıktığını söyleyen bir tarafı vardır. Yani ben şu anda ahlaki olanı ve olmayanı ayırt edebilirim. Dolayısıyla eğer dindar bir insansam dini referans alabilirim ve dini referans almakla hırsızlığın kötü bir şey olduğunu söyleyebilirim. Ama ben dini referans almadan da, almayan bir bireysem de ben hırsızlığın yani başkasının malına el uzatmanın kötü bir şey olduğunu aklende bilebilirim. Dolayısıyla burada e, ahlak aslında... Ee, özerk ve otonom yapısıyla, kişinin seçim ve sorumluluklarıyla, iradesiyle, e, karar verme süreciyle e, başka bir alanı da işaret ediyor. Çünkü e, burada belki de en çok eleştirdikleri nokta odur. Dindar insanların e, hepsi topyekün ahlaklı değil. Yani e, eğer ki din e, tamamen ahlaki olanı insan için belirleyebilseydi, Dindar insanların hepsinin ahlaklı olması gerekecekti. Fakat e, hiç dine bulaşmamış insanlarda da ahlaki tavır görebiliyoruz. Ahlaki olanın ayrımına vardığını görebiliyoruz. Dolayısıyla dindar olmak ahlaklı olmayı sağlamaz. sağlamaz. E, fakat Aslında sağlamalı ama. Sağlamalı, sağlamalı. ideal olan odur. Ama e, hiç dine bulaşmamış dinleyişi olmayan bir insan da e, yani bir ateist insan da ahlaklı olabilir. Dolayısıyla bu anlamda da bir seçim, bir e, sorumluluk, e, bir iradenin söz konusu olduğunu ve insan aklının da aslında bunu belirlediğini görebilmekteyiz ahlaki seçimlerde özellikle. Hocam teorik tartışmalar üzerinde bayağı bir durmuş olduk. Hı hı. Ee, buradan günümüz e, sorunlarına hı hı. geçelim istiyorum hı hı. ben. Biraz hı hı. da onlar üzerinde duralım. Hı hı. Çünkü günümüzde artık çevre olsun, yargı olsun, farklı farklı e, etiğin tartışıldığı alanlar evet. var. Hatta Mayıs'ın son haftasında e, etik haftası olarak kutlanıyor. E, hı hı. Bir farkındalık oluşturma amacıyla. Hı hı. Farklı mesleklerde de biz tıp etiği, sanat etiği evet. e, gibi Meslek kavramlarla e, karşılaşıyoruz Hı -hı. artık. Hı -hı. Günümüzde çünkü bu etik problemler çok fazla Hı -hı. yaşanmakta. Hı -hı. Bu sorunlar üzerinde de biraz duralım hocam. Evet. Tabii her şey değişti. Ee, artık e, normlar, kurallar e, bazı problemlerinize cevap vermiyor. Yani biz e, deminden bahsettiğimiz teorilere baktığımızda özelde problemleri çözüp çözmediğiyle ilgili bir sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla 20. yüzyıl problemleri çok farklı. 20. yüzyıl problemleri çok farklı çünkü teknoloji çok gelişti. Bambaşka sorunlar devreye girdi. Savaş yapma biçimi bile değişti esasında baktığımızda. insanların işte sadece iç huzur ve mutluluğu yakama, yakalama gibi problemlerin ötesinde dışarıda karşılaştığı bir sürü sorun var. Çünkü sanayileşme bunu getirdi esasında. Ve dolayısıyla bu değişimlerle birlikte felsefede etik alanında da Farklı yeni arayışlar gündeme geldi. Felsefenin de soruları çoğalmış oldu böylece. Hem çoğaldı hem de kendini çok güzel revize ediyor aslında içinde bulunduğu toplumun ve içinde bulunan çağın problemlerini çabuk yakalama durumu var. Çünkü düşünmekle ilgili esasında. Baktığımızda günümüz problemlerinin bu kadar çetrefil olması, bu kadar karmaşık olması iki alanı aslında karşımıza çıkardı, birbiriyle ilişkili. Biri metaetik dediğimiz çözümleyici etik alanı, diğeri de uygulamalı etik. Bunun pratik yönünü ifade eden uygulamalı etik alanı. Metaetik dediğimiz, çok hani kavramsal meseleye girmeden şöyle ifade edeyim, dilsel çözümleme ve analitik çözümleme ile birlikte etiğin tartışılma alanıdır. Dolayısıyla biraz daha teorik bir yaklaşımdır, teorik bir çözümlemedir metaetik alanı. Fakat uygulamalı etik alanı dediğimiz alan daha tartışmalı, daha sorunları kendi içerisinde çözmeye dönük bir etik alanını ifade eder. İşte bu uygulamalı etik dediğimiz bu 20. yüzyılın ortaya çıkardığı sorunların ortaya çıkardığı bu etik alanında yeni yeni başlıkların oluştuğunu görüyoruz. Biraz önce de ifade ettiniz siz de işte meslek etikleri dediğimiz tıp içerisinde o ahlaki olanların ve ilkelerin belirlenmesine yönelik tıp etiği alanı. Artık etik kurullar, etik kurallar evet. çok fazla karşımıza, karşımıza çıkıyor. Yani Şimdi şeyde bile çok karşımıza çıkıyor artık yapay zekada mesela işte e, robotlar yani bunların etik sorumluluklarla ilgili tartışmalarının bile başladığını görüyoruz e, makine olmasına rağmen. Ee, makine ile ilgili e, bir e, yani insandaki o irade ve hürriyetin mekanik bir, e, bir alan e, karşımıza çıkmadığı bir yerde. Burada da etik ilkelerden bahsediliyor. Tıp etiği tabii en e, geniş e, uygulamalı e, etik içerisinde en geniş konuşulan alanlardan biri. Çünkü içerisinde biyotik alanı da var. E, yine medya etiği var mesela sizi de çokça ilgilendirir. İşte e, medya etiği, gazetecilik etiği. Ya da çevre etiği konuları çok konuşuluyor. Hayvan haklarıyla ilgili konular, kadınlarla ilgili sorunlar ee, ya da e, klonlama işte e, bizim belki en çok çözümünde zorlandığımız e, meseleler. Irkçılık konusu, küresel açlık mesela işte e, top, neden dünyanın bir kısmı açlığa mahkum ediliyor, kapitalizm yine. Bunların e, genel olarak e, baktığımızda bu başlıklara e, yine savaş etiği gibi e, baktığımızda aslında günümüzün bu karmaşıklaşan e, problemler ağını e, tartışmalı bir şekilde tartışmaya neden olacak ve argümanların e, sorunu çözmesine dönük olarak tartışma tabii ki. E, bununla birlikte çözüme ulaştırma e, söz konusu. Burada tıp etiğinden bahsedersek mesela günümüzde özellikle şu sıralar en çok tartıştığımız şey gönüllü aşı olmaktır mesela. Gönüllü aşı olmak için bunun belli etik ilkeleri var. Aşılama meselesi bile kendi başına aslında etik bir problem. Çünkü Sağlık Bakanımız ne dedi? Kimseye bu aşıyı zorunlu bir şekilde yapmayacağız. Çünkü etik ilke kimseye zorunlu aşı yapılamayacağını söylüyor. Dolayısıyla uygulamalı ettiğin tartıştığı bu e, meseleler aslında günlük hayatımızdaki işleri, e, kuralları belirlemede çokça yardımcı oluyor. Yine işte kobay olarak insanların kullanılması. Çünkü aşı denemelerinde de insanlar bir nevi aslında kobay. Dolayısıyla burada gönüllülük var mı? İnsanlara bunların sonuçları hakkında bilgi veriliyor mu? Aydınlatılmış onan dediğimiz. Ya da bir hastanın hekimini tercih etmesi hakkı. Her hastaneye girişte yazıyor aslında değil mi şimdi? Yani hekiminizi seçebilirsiniz. Bunların hepsi yine tedavi alıp almama hakkı. Bunların hepsi etik ilkeler çerçevesinde bizim hayatımıza da yansımış ve felsefenin de tartıştığı alanlardan biri birkaçı. Ee, yine mesela hayvan hakları konusunda özellikle e, hayvanların nasıl ortamlarda mesela e, yetiştirildiği ve kesime gönderilmesi meselesi yine çokça tartışılır. Ya da hayvan eti yenilmeli mi mesela bu, bu konuda uygulamalı etik içerisinde çokça tartışılır. Hayvanat bahçeleri. Hayvanat bahçeleri evet hayvanların kullanılması ee, çokça tartışılır. Ee, yine medya içerisinde mesela benim doğru haber alma özgürlüğüm. Yani algılarım mı yönetiliyor yoksa ben doğru haber mi alıyorum? Doğru haber alma çerçevesinde oluşturulmuş ilkeler var, etik ilkeler var. Dolayısıyla meslek etikleri özelinde aslında uygulamalı alan, uygulamalı etik alanı problemleri tartışıyor ve daha somut tartışmaların yaşandığını görüyoruz. Daha çözüme odaklı ve daha somut tartışmalar bunlar. Başka neden bahsedebiliriz? Mesela savaş durumundan da savaş etiğinden de bahsedersek şimdi savaşta ne olur? İki devlet karşı karşıya gelir veya işte birkaç devlet ve savaşırlar. Burada mesela kimyasal bombalarla insanların toplu ölümlerine neden olmak hemen etik çerçeveyi belirler. Yani savaş yapmak kötüdür. Fakat savaş içerisinde de etik kurallar vardır. Dolayısıyla bunları belirleyen de savaş hukuku dediğiniz gibi ve etik ilkelerdir yine. Evet. Ve bizim hayatımızda aslında bunları tartışmakla geçiyor günlük hayatta. Evet çok teşekkür ediyoruz hocam verdiğiniz bilgiler ediyorum. için. Bayağı yoğun düşünsel bir program oldu bizim için. Teşekkür ederim ben de sağ olun. Düşüncenin özünde Doktor Feyza Ceyhan Coştu hocamızla etik konusunu konuştuk bu akşam. Tarihsel süreci gözden geçirerek günümüz etik problemleri üzerinde durduk ve yoğun bir düşünsel faaliyetle bakış açımızı biraz daha genişletmiş olduk. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.